''Elbette. İşte asıl farkınız da o değil mi? O tahkirlere müracaattan seni men eden bir şey var ki onda yok.'' ''Aa çok saf derin sun.'' Hiç mahalle çocuklarının oynadıkları bir viranelikten süslü bebek gibi küçük bir kız geçerken tesadüf ettin mi? Bütün o kaldırım çocukları o küçük nazlı kızın zarafetine karşı duydukları bir kıskançlıkla birden nasıl tutuşurlar? Nasıl arkasına düşerler, bağırırlar? İçlerinde taş atan, söven, hatta güzel esfhatlarının eteklerine sarılan azgınlar olur. Bu ''İnsanlarda tabi bir histir. İşte senin yazıların matbaa sahasından geçerken bu yolda haset yaygaralarına tesadüf ediyor. Hepsi o kadar. O küçük bebek gibi ağlayarak eve mi kaçacaksın? Emin ol ki pencerelerden seyredenler için o çocuklar arsız, hayasız çocuklardan başka şeyler değildir.'' ''Ahmet Cemil, acaba?'' dedi, sonra Hüseyin Nazmi'nin karşısına oturarak bu kelimenin ihtiva ettiği şüpheyi tefsir etti.'' Biz kendimizi böyle testiye ediyoruz ama zannetmem ki hakikat senin dediğin gibi olsun. Bence halk nerede gürültü varsa oraya teveccüh eder. Bu tabii melana insanlarda istihsallara, tezfirlere uğrayanların haline acımaktan ziyade gülmek hissini ilave edersen bugün bizim etrafımızda bağıranların ne yolda bir aksiseda hasıl ettiğini anlarsın. Bak Her gün sütunlarından birçoğunu ötekinin berikinin yazdıklarına tarihlerle, tezyiflerle dolduran makesi zaman ne kadar satılıyor? Sabahleyin kapışağın kapışana. Çünkü herkes gülmek ister. Hakkın kimde olduğunu aramakla iştigal edenle çok mudur zannedersin? Matbuatta taarruz erbabının eline geçenler tıpkı sokakta çamura düşmüş bir adama benzer. Etrafına toplananların onda dokuzu güler. Hüseyin Nazmi arkadaşının teessürle söylediği sözleri dinlerken gülüyordu. Ne kadar hassassın dedi. Mütalaha'nın bir kısmı doğru fakat meselenin esasını yanlış telakki ediyoruz. Halk güler ve gülmekten haz eder. Fakat halkı güldürmeye çalışanlar işte o bir alay soytarı olmaktan başka bir ehemmiyet alamazlar. O istihzalar aynıyla müthik resimlere benzer ki insanı bir müddet güldürür. Fakat istisnaiye hedef olanın kıymetini tenkit etmez. Bugün takdir ettiğimiz bir adamın o yolda tuhaf bir resmini görsek hangimiz gülmeyiz? Fakat o resme gülmüş olmaktan dolayı o adam hakkında fikrimize hiçbir tebeddül gelmez. Ahmet Cemil dudaklarını büktü, cevap vermek istemedi. Hüseyin Nazmi'nin her şeyi soğuk kanla tetkik etmekten ibaret olan felsefesine iştirak edemiyordu. Bahis burada bitmiş gibi göründü. Hüseyin Nazmi, maik kurşun kalemiyle Risale'nin matbaa müsveddelerini tahsih ederken, onun gözleri, kameriyenin sarmaşıkları arasından yer yer açılmış aralıklardan birer zümrüt pencere buldu, biraz iskemlesine yaslanarak, grubun bir esmer ve şeffaf tül gibi semanın ipek satına girilen gölgelerine daldığı, son ziya bakiyeleri bir tarafta, küçük bir bulut parçasının kenarına oyalar talik ediyor ve Güneşin son demlerinden çıkan bir nefes gibi serin, hafif bir hava, bu uzun sıcak günden sonra sahralardan kalkan akşam buğuları üzerinden hafif darbeciklerle kanatlarını silkerek geçiyor, sabahtan beri güneşin bu sahranın üzerinden çektiği ılık kokuları şimdi tekrar arıza serpiyordu. Bir aralık Hüseyin Nazmi, ''Karanlık oluyor, artık gözlerim bulandı.'' dedi. Ahmet Cemil'in gözleri o küçük pencerecikten ayrıldı ve arkadaşına baktı. Ne dediğini anlamamış gibi dalgın bir nazarla baktı. Sonra dedi ki: "Ah bu anlaşılamamak, takdir edilmemek endişesi olmasa ya benim o mahgut eseri bitirsem de çıkarsam ne olacak? Bugün 3-4 tane ufak tefek manzumecikler için feryat edenler o vakit o koca bir cilt dolusu yeniliği görünce ne yapacaklar?" O mahrut eseri dediği, senelerden beri yazmak istediği, beyninin içinde bir çocuk kabilinden yaşatıp büyüttüğü, her dakika işleyip süslediği eserdi ki, bunda çocukluktan biri okuduklarından aşılanmış şiir zevkini tatbik etmek isterdi. Bu esere öyle bir şey yapmak isterdi ki, o vakte kadar görülmüş olan şeylerin hiçbirine benzemesin. Bir şey ki, o şeye zihninde mümkün değil bir şekil, bir suret veremiyordu. Siğin tertibeti esas pek sadeydi. Bir taze ruh ki hayata bir ümit incilansı ile açılıyor, güya semanın bakir sinesine, güneşin bu sesinden, onun sevda dudaklarının temasından tutuşmuş bir bahar sabahı. Fakat sonra yavaş yavaş ufuk yanmaya, etraha bir ateş havasının baygınlıkları yayılmaya başlıyor. O saf ve taze ruha hayatın ilk mihnetleri yavaş yavaş sokuluyor. Hayat Mübarazesi. Daha sonra Ümit Güneşi o kırılmış kalbin emel enkazına hüzün bir veda nazarıyla süzülüp gidiyor. O vakit neteceğin kara bulutları. İşte eser buydu. Bu eserle Ahmet Cemil beşer hayatını yazmak istiyordu. Başından sonuna kadar bir şiir ki bir tebessümle başlasın, bir katre gözyaşıyla netice bulsun. Ne vakit buluşsalar Hüseyin Nazmi'ye bundan bahsederdi. Birçok parçalarını yazmış, arkadaşına okutmuştu. Fakat istediğini yapamamaktan Düşündüğünü kalemine tertip ettirememekten mütevebbid bir yersizle her yazdığı parçadan sonra o parçaya veremediği ruhun matemini tutardı. Bu eserin adeta hastası olmuştu. Kendi kendine küser, iktidarını hissinin düyununda bulduğu için kızar, bazen aczine lisana atfetmek ister, zihninin içinde müşevveş hayaller gibi uçuşan müpem renkleri zapt edebilecek bir hale te malik olamamaktan mümbais bir füturla adeta hayattan bezer. Ah bir kere o esere bir vücut verebilse bütün hayatı ümidi onun üzerine müpteneydi. Onu yazarsa bir gün Taksim bahçesinde arkadaşına itiraf ettiği gibi artık hayatta vazifesini ikmal etmiş kıyaz edecekti. Bugün Hüseyin Nazmiye diyordu ki o yeniliklere çıldıracaklar. Hele Vezin için kim bilir ne kadar tezfirlere uğrayacağım. Fakat bunun niçin anlamamalı Bizim veznimizin musiki hissine, akışının ifadesine, edasının hissine niçin vakıf olmamalı? Yargut vukuf iddia edip de bundan niçin istifade etmemeli? 500 beyitlik bir manzumeyi muhtalit bir vezin üzerine söylemekten tevellüt edecek ruh yorgunluğunu o ahengin temadisinden husul bulacak ezayı niçin anlamamalı? Garbın manzumelerinde Ebzânın değişmesinden hasıl olan ahengi görüyoruz. O ahengi usule getirmek için bizim elimizde hatt-ı zatında bir musakîden ibaret bir veznin tarabı varken niçin nazmımızın eczasına dikkat ettiğimiz gibi mişvarında da veznin şiirle hemdem olmasına dikkat etmeyelim? Hece veznine de bu hizmeti ifa ettirmek mümkün olabilirdi eğer Türkçe kendi halinde kalsaydı. Fakat lisan Türkçelikten çıkınca Arabi'nin Farisi'nin istilasına maruz kalınca e, şimdi bir şiir söyleyiniz ki sözünün bu noktasına gelince kendisini kaybeder vezin hakkında bitmez tükenmez nazarelerini anlatırdı. Buna mukabil derdi veznin musiki'sinde hüküm sürmek lazım gelen ahengin manası. Fakat o manayı hissetmek, hissettikten sonra tatbik etmek lazım. Bizde bu cihede dikkat edilmiş mi? Bir şatır vezinle mersiye söylemek yahut hafif bir esası ağır bir veznin sakil seyranına terk etmek veznin musikiizine karşı nasıl bir duygusuzluksa muhtelif esaslardan mürekkep uzun bir manzumeyi yalnız bir vezinle söylemeye kalkışmak yine musikiye karşı öyle bir anlamamazlıktır. Türkçemizde de böyle şeyler, mesela Fransızcadan daha güzel yapılırken, yazık ki yapmıyoruz. Şimdi benim eserime vermek istediğim musiki'yi düşün. Bundan hasıl olacak tesirin ruh üzerinde ne kadar kuvvetli olmak lazım gelir? Eğer bu yenilik, herkeste bir iltifat meyli hasıl etmezse, mesela hazin bir parça, faülün, faülün, faülün vezniyle melül bir edada sürüklene sürüklene gidip dururken, sonra mefaülün, Failatun mefaülün faülün vezniyle bir hissiyat tuyaanı, bir ifade hiddeti, bir nazım feveranı, daha sonra müstefîilün müstefîilünle bir sükûn, sonra mesela ara yere girivermiş bir ızdırap şehkası, sanki mızrabın bir hiddet çimdığı kabilinden tek bir ulûm. Ahmet Cemil tarif ettikçe bizinlerin mousiki ifadesini anlatabilmek için elleriyle usul vuruyordu. Hüseyin Nazmi bu bahsi açtıkça söyleyecek şeylerini bir türlü bitiremeyen arkadaşını bir lütufkar Sami sıfatıyla mütebessim dinliyordu. Ahmet Cemil devam etti. Mousiki'de yapamadığımızı bari Nazmımız da yapalım. 20 tane aksak suiznak şarkıyı okumaktan, dinlemekten duyduğumuz yorgunluğu hiç olmazsa Nazmımızdan kaldıralım. Hüner, muzuki yeknesi aklıktan değil, muhtelif makamat ve usulün insicamından istihsal etmektedir. Bu yolda yazılmış bir manzumayı tasavvur et ki, vezinlerin taşkın dalgaları üzerinden atlıya atlıya akıp giderken, birden yorgun düşmüşçesine ağır ağır sürüklensin. Sonra tekrar bir feveranla taşsın, vezinin kasırgasıyla yükselsin, yükselsin, şiddetin en yüksek tabakısına kadar çıksın. Yine Yavaş yavaş, ine ine son nefes bir musiki inlemesiyle bitsin. Hüseyin Nazmi'nin tebessümü biraz daha genişledi. Ahmet Cemil bu gidişle bu akşam bütün edebi mecennesini birkaç yüzüncü defa olarak arkadaşının önüne tekrar dökecekti. Hele kafiye. Gariptir ki bizde en çok dikkat edilecek şeyler ihmal edilmiş de edebiyatımızda çocukça oyunlar için hayatlar sarf olunmuş. Jenk Ferhangi renk kafiyesiyle kaside söylemek için efkârı tasavvur edilemeyecek tazliklere ve ivicaclara uğratarak o kafiyede bir kelimeyi kasideden mahrum etmemek için türlü mana garibelerine mecbur olarak müşkilatı hayret verecek bir külfete katlanmışlar da kafiyenin ahenk manasını düşünmek akıllarına gelmemiş atta bugün yeni şiirin ruhunu anlamayanlar da kafiyede bir tasavvut manası olabileceğini düşünebilecek var mıdır? Hani kafiyelerin mutad tertibine hiç akla mermiyor. An ve in kafiyeli 80 beyti birbirinin arkasına sıralamaktan kulak için lütuf mu hasıl olur, kerem mi bilemem. Hani gazellerde matlaa'dan sonra gelen müfretlerde madem ki nazmın arasına kafiyede ar olmayan kelimeler sokarak sami ayi tahriş etmek tecviz olunuyor o halde kafezist nazım söylensin